O şeyi ilk defa duyuyordum herhalde burada, içeriye girdiğim zaman ben minnel kabul diyorlar. İnşallah kabule mazhar olmuşuz ve nail olmuşuzdur. Bunlar tevafuklar. Ne zaman, ne mekan, ne de mekana bağlı şuun başıboş değil. Her şeyin kilidi, anahtarı Allah'ın elindedir. Konuşturan O'dur, düşündüren O'dur, söylettiren O'dur. Zamana hükmeden O'dur. Bu itibarla biz her şeyden bir falı hayır. Rabbimizin rahmetine bir reca kapısı vuruyor o kapının tokmağına dokunuyor. Bunda da bir beklentimiz var diyoruz. O beklentiyi hatırlatmak istedim. Sizler hep öyle bir beklenti içinde olun. Hep hayır beklentisi içinde, yümün beklentisi içinde, şu daracık, kısa hayatı, ebedi hayatı netice verebilecek beklentiler içinde olun. Olun. Sadece 30'u uykuda geçmemiş oluyor bu hayatın. Gaflette geçmemiş oluyor. 60 sene, 70 sene yaşıyorsanız, Pek çoğu gafletçe ve uykuda geçiyor. Ve işte bu kadarcık şeyle siz çok pahalı bir şeye talipsiniz, müşteri olmuşsunuz. Elinizdeki bu sermaye sermaye ile bu kapitalle cennet gibi çok pahalı, meleklerin dahi imrendiği, mukarrebinin pervaz ettiği, ebrarın ona doğru koşup gittiği o pahalı yeri alabilir misiniz, alamaz mısınız? Çoğunuz dünya boyu çalışıp kazanıyorsunuz da bir denizin kenarında veya bir ormanın bağrında veya uludağ gibi serin bir iklimde bir yazlık alamıyorsunuz. Yazlığıyla, kışlığıyla, bütün mevsimleriyle, gecesiyle, gündüzüyle, geceliğiyle, gündüzüyle, hurisiyle, kilmanıyla dünya hayatını tek dakikası unutturabilecek büyük bir nimete talip olmuşsunuz. O nimeti size unutturabilecek Allah'ın cemaline talip olmuşsunuz. 70 bin perdeden aşıp gelen, taşıp gelen cilve cemalinin gölgesinin gölgesi kainatın çehresine serpilmiş bütün güzellikler. Peşi peşine gelen bütün baharları görmek, bütün gökyüzünü elinizdeki teleskoplarla en derinden seyretmek, İnsan anatomisini elinizdeki aletlerle ve en küçük varlıkları elinizdeki mikroskopla, mikroskoplarla x ışınlarıyla seyretmek. Ve hepsini tek bir tabloda cem etmek. Hepsine birden bakmak. Güzellikleri, nizamı ahengi görmeye çalışmak. İşte bütün bunlar onun ötede size. Cennet yamaçlarının cumalarında daima lütfedeceği kendi cemalinin güzelliğinin yanında gölgenin gölgenin gölgenin gölgesinin gölgesi kalır. Siz bu çok pahalı şeye talip olmuşsunuz. O kadar pahalı ki hayatınızı gecesiyle gündüzüyle sizin hep ibadet saysalar hatta o gece ve gündüzün dakikalarını, saniyelerini, saliselerini, aşirelerini Seneler yerine koysalar, yine o ebedi hayattaki o ebedi güzellikleri almaya bu sermaye yetmeyecektir. Ama siz bunu niyetlerinizle kazanabilirsiniz. Her hayra yumulurken, her hayır için gerilirken, her hayır için gerilime geçerken, Allah'ın talebimiz cennetin, cennete de şundan dolayı talibiz. Çünkü sen başka yerde görülmüyorsun, müşade edilmiyorsun. Ayaklarımızı oraya basarsak, seni rasat etme imkanını elde edeceğiz. Belki cennet cismani rahat ve huzur içinde istenir ama, biz senin güzelliğinin cilvelerini gördüğümüz şu dünyada, cemalini öyle dilbest olduk ki, eğer içimizde bir cennet arzusu varsa ve her sabah, onu isleme mevzununda birkaç defa Allahümme edhinnel cennete maal ebrar Allahümme edhinnel cennete maal ebrar Allahümme edhinnel cennete maal ebrar iyiliğe ermiş, iyilik duygusuyla tatmin olmuş o iyiler içinde cennetini bize de ihsan et diyorsak bu senin cemalin hatırınadır burada gördük, tam sezemedik İhatı edemedik. Çünkü kamer gibi yükselemedik. Perdesiz, hailsiz o cemale karşı gelemedik. Onu tam görebilecek imkanları, istidatları elde edemedik. İstiyoruz orada onu bize lütfedesin. Tekrar ediyorum, işte biz bunlara talibiz. Pahalı şey. Bunlar insan imkanlarıyla elde edilecek şeyler değildir. Bunlar yine bunların yanında çok pahalı olan, Allah'ın çok değer verdiği ancak niyetle alınır, niyetle satılır. İyilik yapacak, dahasına niyet edeceksin. 60 sene seni yaşattı. Öyle bir kulluk yapacaksın ki son dakika geldi, en yakın arkadaşın, en sevimli arkadaşın, o arkadaşı Allah hepimize sevdirsin. Azraille karşılaştın. Diyeceksin ki son dakika ama Allah'ım bana bir altmış daha verseydin aynı vefa duyguları içinde yaşamaya çalışacaktım. Yine geceleri kalkacaktım, yine seccademde yüz yere koyacaktım, yine seni ve senin cemalini dileyecektim. Bin sene yaşadın, bin birinci sene sadık dostun, nefalı arkadaşın, senin vesileyi vuslatın. Yani seni Allah'a kavuşturan vesile, Azrail'le karşılaştığın zaman, yine aynı duygularla dolup taşacak, meşvu. Ve diyecektin ki bin yaşadım, ama elli bin yaşasaydım, ne gecem değişecekti, ne de gündüzüm. Hep güne bakan çiçekler gibi, her güneş doğuşuyla ben de çehremi sana çevirecektim. Ta güneş batıncaya kadar, وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Benim son günüm olacağına kadar, yakin zuhur edeceğana kadar, öteye gel deneceğana kadar, hiç doymayacağım, doymaya niyetim olmayan, sana kullukta devam edecektim. Ebediyet niyeti, ebediyet niyeti açılmaz olan, ebediyete açık olan cennet kapılarını açıyor sana. İnsana açılmaz olan cemalullah kapısını açıyor. Ve letaifinin bin kat inkişafıyla, bin kat inkişaf eden bu letaife, ilahi güzellikler, ilahi eltaf kapılarını açıyor. Siz, pazarın çok pahalı şeyler üzerinde yapıldığı, alışverişin çok pahalı şeyler üzerinde yapıldığı, Böyle bir pazarda hep himmetlerinizi Ali tutun. Yüce şeylere talip olun. Dünyanın ehemmiyetsiz bir hadisle ifade buyurulduğu gibi, Zatına bakan yanlarıyla, insanların hevesatına bakan yanlarıyla, Cismaniyete bakan yanlarıyla, Sinek kanadı kadar dahi kıymet olmayan yanına teveccüh etmeyin. Ona ahireti bahrında yetiştiren, ...bir ana olması itibariyle bakın. Ona esma ilahinin İlahi'nin... ...cilvegâhı olması itibariyle bakın. Her gün o isimler... ...aylarla, güneşlerle, yıldızlarla... ...çişeklerle... ...bırak ayı, güneşi, yıldızı, çiçeği. avalim sende Pinhandır ...cihanlar sende matbidir... ...sen kendinden habersiz yaşıyorsun. Senin çehrende... ...tecelli eden bütün isimler... ...hayatını... Bu işi görmeye, bu işi elde etmeye, onun müşahidi, onun seyircisi olmaya vakfet ve hayatını hep pahalı, pahalı şeyler kuşağında geçirmeye çalış. Çok pahalı şeylere talip ol, çünkü sen ucuz bir varlık değilsin. Cinler varken, ruhaliler varken, melekler varken, kralların sonunda gelmesi gibi sen sonunda geldin. Sonunda geldiğinde bütün o görünmeyen alemler sana serfru etti. Sonunda geldiğinde sen şu hitabı duydun. Varlık musallasında yatarken ve izkulna lilmalaiiketi'sjudu liadama fasecjudu illa iblis. Senin mahiyetinde en habis yanınla daima kontak içinde, diyalog içinde olan senin fena yanlarını işleten, senin fena yanlarını işletmeye memur olan, Allah'ın rahmetinden ve dergahından kovulmuş şeytanın dışında herkes, sana tahiyye nev'inden, seni kabullenmen nev'inden, sana ru nev'inden, secde tabiriyle ifade ediliyor. Sana secde ettiler. Secde Allah'a ait bir keyfiyetti. Eğer... Secdeyi bizim irfanla, meşbu, vicdanlarımıza sorsalardı. Bunu kime karşı kullanmayı düşünürsünüz? Biz, müstakim gören, müstakim düşünen ve her meseleye aydınlık içinde karar veren, vicdanlarımızın diliyle, vicdanlarımızın değerlendirmeleriyle, diyecektik ki secde sadece Allah'a yapılır. Sen Allah'ın sana atfettiği değere bak ki, sana karşı temennâyı sana karşı serhüru etmeyi sana karşı iki müklüm almayı, meleğin ruhani'nin seni kabul etmesini secde ile ifade ediyor Zatına mahsus bir ibadetle o öyle ibadet ki onun değerini anlatırken akrabu ma yakunu la abdu min rabbihi fehu secd fektheru fihi duâ âv fiha Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secde anıdır. Secde Allah için olmasa, siz onda Allah'a o kadar yakın olamazsınız. Mesafelerin bittiği, sıfırlaştığı nokta. Ve nehne akrabu ileyhi min hablil verid. İnsana şah damarından daha yakınım. Diyen Allah'a insanın en yakın olduğu andır. Tabir diğerle, o beni bağışlasın. Şah damarında buluşma noktasıdır. Akrabu ma ykonun abdu men Rabbi, fahu sajid, fa akfiru fih Başınızı küçülüp, tevazu ile içi büyümüp, bir halka, cennetlere veya maliyata yuvarlanmak üzere bir halka haline geldiğiniz an, baş-bacakların arasına girince. İnsan yükselmenin en önemli noktasını yakalamış olur. Ve o keyfiye secde keyfiyetidir. İşte orada çözülsün diliniz, deyebildiğiniz kadar değil. Hazreti Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret de onu söyleyeyim namazda. Allah Resulü ona şöyle buyurur, şöyle de. Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kesiren ve la yagfir illa end. Faghfir مَغْفِرَتَمْ مِنْ عَنْدِكْ وَرْحَمْنِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ Beni de demiş gibi kabul et Allah'ım. Allahım اِنِّي ظَلَمْتُ nefsi. Allah'ım nefsime çok zulmettim. Zulüm nedir? Eşyayı yaratılış istikametinde kullanmama. Eskiler makulika leh der işin içinden çıkarlar. Her şey niçin yaratılmıştır? Şu iki ihatalı menfez, göz, basiretle irtibatlı, vicdanla irtibatlı, tıpkı insanın irfan aleminin arıları gibi, kainatın güzellik çiçeklerine, kudur kalka, toparladıkları özlerle insan vicdanında, marifet peteklerinin örülmesine marifet akıtan gözler, iki mübarek menfez için yaratılmış? Bakacaksınız başka şeyler içinde ama, fakat daha ziyade ille hikaye bu olacak. Bakacak, bakacak, her gün marifet peteğinize bir kısım hüzmeler ulaştıracaksınız. O peteği sağlam öreceksiniz. Çünkü ancak o balı taddığınız zaman, ballar balını bulmuş olacaksınız, sonra Yunus'un diliyle varlığım yağma olsun diyeceksiniz. Onu vicdanınızda duyup diyeceğiniz ana kadar yol yürüyorsunuz, yoldasınız, nakıssınız. miracınızı tamamlamamışsınız. Henüz Kavsiyede eksiksiniz. Rabbim bu çetin, bu uzun, bu pahalı yolda sermayesi çok az. Yusuf'un kardeşlerinin sermayesi. Cina, cina ya Rabbena, bi bıdaatil müzcatil fe evfilenel keyl. Azıcık bir sermaye ile geldik. Bize ama tas tamam ver, tas tamam Sen Yusuf değilsin, sen Yakup değilsin, sen Mısır'ın Meliki değilsin, sen Melikül Mülük'sün, sen Malikül Mülük'sün niyetimiz o bir kapıya döndük cinabe bidaatın muzgat fa uf lenel keyl ve tasaddak leme bir de sadaka verir misin lillezine ahsanul husna ve ziyade <gülüyor> kuran diyor. güzellik yapanlara güzellik iyilik içinde hep hareket edenlere hep iyilik al cezaul ihsan illa el İyiliğin cezası iyilikten başka olmaz. Fe bi-eyyâla-i rabbikuma Nimetlerin ne çok, ne bozsun Allah'ım sen. Evet. Ve tesaddaq aleyna lillezîne ahsenul hüsnâ ve ziyade. Ziyade Allah'ın cemali. Ziyade ebediyet. Ziyade cuma yamaçları. Ziyade orada hep yenilenme. Ziyade güzellikte her hafta ayrı bir buğda, ayrı bir derinliğe ulaşma. Her gün kalbinde ayrı bir petek meydana getiren, marifet peteği meydana getiren, orada bir tek petekle kalma gibi monotonluğun mahkumu olamaz ki, sürekli burada kendisini yenilemiş, her gün ayrı bir semavi topraya alışmış, açılmış, her gün bir semavi toplanın başına oturmuş kalkmış, her gün tefekkür ufkunda ayrı şeyler tecelli etmiş bir insan. Burada her gün bir yeniliğe Bismillah diyecek. Ve bir yeniliğin hitamında belki cennete girişlerinde dedikleri gibi وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ فَنِعَمَا اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Amel edenlerin mükafatı ne müthiş, ne baş döndürücüymüş. Allah sizi, bizi, saatlerden beri halis bir niyetle burada bekleyenleri ve içimizde kabul buyurduğu bir ikisi varsa çoğunu kabul buyursun, çoğunu. Size başka vesileyle arz etmişimdir. Arafat'ta bir ehli keşif, Arafat'a... Ders çıkmışların çoğunluğu teşkil ettiği bir yıl, kendi aralarında konuşuyorlar. İyi işlere semanın sekenesi de şahit olur. Nasıl ki cibril ile Emin diyor, Ya Resulallah nasıl sizin aranızda Bedir ehlinin ayrı bir yeri var, bizde de o gün o işi alkışlamak için Bedir'e inenlerin ayrı bir yeri vardı. Nasıl Arafat'a iştirak edenlerin ayrı bir yeri vardır. Arafat'a iştirak eden meleklerin de ayrı bir yeri vardır. Boş bırakmazlar. Sizin aranızda inip namazdağınıza iştirak etmeyi şeref sayan melekler ve ruhaniler var diye o vadide gözünü açmış birisinin müşahedesini size arz etmeye çalıştım. Diyecekler ki orada bizde o kudsilerin, işte bunlardır dediğimiz kimselerin, aralarında namaz kıldık, diyecekler, hususiyetleri var. Avamından avamı ı nası eylemiş Allah. Hakkın mükerrer ibadı, melekler yerde göklerde avamından avamı ı nası eylemiş Allah. Büyüklerin arkasında büyükler, küçüklerin arkasında küçükler, işli dışlı. Görüneniyle, görünmeyeniyle, öyle bir alem teşkil ediyoruz ki, Ruhanilerle, meleklerle, omuz omuza. Ve bir vazife yapılıyor, kulluk. Atbaşı. Atbaşı yapmaya Rabbim muvaffak eylesin. İçinizde çok ölesi vardır diyordum. Ve Arafat'a, Arafat'takilerin ibadetine iştirak, şeref almak. Hani şeref verdiniz derler ya, Müminler Arafat'ta meleklere efendim şeref verdiniz. Onlar da derler ki bizim mukabellerimiz gibi estağfurullah şeref almaya geldik. Çünkü dönünce diyecekler ki siz Arafat ehlisiniz. Dualara kabul diye cevap verildiği yerden geliyorsunuz. Aralarında konuşuyorlar. Bir ters çıkış oldu. İhtimal bu sene Arafat'a evet denmedi. Biri imdada yetişiyor. Aralarında iki üç tane insan vardı. Müthiş insan. Avalim mahiyetlerinde fünhan. Cihanlar kendilerinde matvi. Dürülmüş iki insan. Üç insan. Bunların yüzü suyu hürmetine. Onlara Allah ülufelerini verirken diğerlerini de mahrum etmedi. Haydi hepiniz alın dedi. Ve işte asgari. Asgari Asgari benim suyu zannıma verin. Ama ben sizin hakkınızda hep hüsnü besledim. Rabbim benim hüsnü zannımı dua kabul buyursun. Ağzımla demesem bile onu dua saysın ve size tufta bulunsun. Bu itibarla sizin bir araya gelişiniz çok basit, çok seviyesiz, sıradan bir araya gelme değildir. Size bu imkan verildi, fakat Allah Resulü'nün Ramazan'a, anne babasına ve bir de kendisine salatı selama imkanlar doğduğu halde bu imkanları değerlendirmeyenler için رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ dediği gibi bir tokat yemeden korkun, irkilin, tir yazıklar etti kendisine yüzü sürüm sürüm olsun nefesatlara kaçırdı anne babaya idrak etti ama cennete giremedi oysa ki Allah Resulü huma cennetuk ve nahruk ana baba sizin hem cennetiniz hem de narınızdır değerlendirirseniz cennet olursunuz değerlendirmezseniz ateş olur. Bu ışık dünyayı bizim için açan, hakka ait sırları önümüze seren ve bugün bile o sırlar sofrasından günde beş defa değişik sofraların başına oturma imkanını bizim için hazırlayan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yadı cemili karşısında ürpererek haşyetle iki müklüm olarak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin demek. Bu fırsat doğdu da demediler. Kendilerine yazıklar etti. Benim esas diyeceğim şey, kalbin yamaçlarında seyahat yapıyorduk. Ve istiyordum ki hep o yamaçlarda beraber dolaşalım. Marifettir, muhabbettir, yakindir, yakının mertebeleridir. İlmel yakindir. İlmin kanatlarıyla uçma Allah'a doğru. İç müşahedenin kanatlarıyla uçma Allah'a doğru. Ve sonra uça uça artık özle bütünleşme. Bütün bütün vicdanı açık hale gelme. Ve şah damarı buluşma noktasını kavramaz. Derken hakkal yakini yaşamak, Ateşin içinde tamamen kor gibi olmuş. Eçsam haline gelme. Elinizdeki maşayı veya karıştırıcı bir demir cismi ateşin içine soktuğunuz zaman sonra tefrik edemezsiniz siz. Ve işte vahdeti vücutta iltivasla zannediyorum oradan geliyor. Ateşleşmeyi aynı ateş zannetme gibi bir iltivastan kaynaklanıyor. O işin hakkal yekini. Orada artık İlmin kolu kanadı kırılır. Orada müşahede bir kenara çekilir. Yürü top senin, çevkan senin bu gecedir. Orada insan sadece Hakkal Yakî'nin kanatlarıyla uçar. Ama herkes uçabilir. Herkes Hakkal yakine fıtratının açık olduğu ölçüde uçar. Hakkal Yakî'nin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işi neredeyse... Aradaki sadece peygamber, peygamberlik farkı müstesna onunla paylaşan Ebu Bekir'le temsil edilir, Ömer'le temsil edilir. Hiç şüpheleri yoktur. Apaçıktırlar. İçinizde o ruhlara yakın ruhlar, o ruhlarla bazı şeyleri paylaşan ruhlar, onun engin rahmetinden beklenir, rütfeylesin. Çünkü onlar dua ederken geriye çevrilmez. El kaldırırken hadisin ifadesiyle eller sıfır olarak aşağı inmez. Onlar el kaldırırken arşi azam ihtizaza gelir. Onların sözler sözlerini, ama ne güzel söz bunlardır. Melekler ötelerde, ötelerin ötesinde birdi ceban ederler. Hazreti İbrahim'le melekler karşılaşınca yerdeki öyle bir tesbih demişti ki hayran olmuşlardı. Siz yeri gelince, o noktayı yakalayınca öyle laf edersiniz ki bazen melekler aman ne güzeller! Yerde hem cismaniyet içinde böyle bocalayıp duran, bu insan nasıl da bunu dedi derler. Evet işte böyle kalbin yamaçlarında seyahat ederken ben bu tatlı, zevkli, Kolunu, kanadını ben kırdığımdan dolayı belki zevklerini biraz tuzlandırmış oluyoruz. Limonileştirmiş oluyoruz. Allah beni affetsin, de bağışlayın. Çünkü size göre verilmesine ben engelim. Bunu. Ama yine de karınca gibi o mübarek yolda olmayı, başka yollarda olmaya tercih edip hep o yolda kalmayı düşünüyordum. Ne var ki bir vade binağın. Toplumumuz için çok ciddi bir ders sayılan, bir hususa dikkatlerinizi istirham edeceğim bu derste. Yani kalp yamaçlarından, isterseniz onu akıl ve mantık yamaçlarında bir mevzu olarak müteala edersiniz. ihtiyaca binağın. İçine girdiğimiz as veya arkada bırakmaya çalıştığımız bu asır, bize ait bütün değerleri bir gibi önüne kattı, sürükleyip götürdü. Bir dönemde Allah'a iman meselesi bile, haşa, o hiçbir zaman bir kütük olmadı. Hiçbir zaman bir kütük durumuna düşmedi. Ama onu bile bir kütük gibi önüne kattı, sürükledi, götürdü. Bütün değerler ama, geçmişimizi omuzlarında yükselten bütün kıymetler, ...bütün dinamikler bir bir devrildi. Adeta devrilmeyen hiçbir şey kalmadı. Ve bu arada aile yakısı sarsıldı, ciddi sarsıntı geçirdi. Anne babaya saygı ve hürmet öyle kulak ardı edildi, öyle kulak ardı edildi ki... ...o zavallılar belli bir dönemde sadece evlat yetiştirmenin... ...cismaniyet planındaki haz ve zevkini tattıktan sonra... Sizin işiniz sadece ilkahtı, telkikti, bir hayvan gibi vazifeniz bitti, bilin bu sepete, artık sizi atacağımız çukura gitmenin zamanı geldi, gibi mülahazanın mazlumu, mahkumu, mahkuru ve mağduru haline geldiler. Kaç defa program yapıldı, her görüşte benim gözlerim doldu, yüreğim ürperdi, kalbim ürperdi. Tüylerim diken diken oldu ve iki müklüm oldum. Hiç mübalağa etmiyor, yalan söylemiyorum. Kaç defa o televizyonun karşısında çıkırıklarımı tutamadım, ağladım. Ağladım. Evlatlarının annelerini, babalarını bir arabaya koyup, götürüp bir yere atmaları karşısında hicran duydum. evi tesellilerine onları mahkum etmeleri karşısında... İki büklüm oldum, kâklım dağıldı ve kaddim büküldü. Öyle mi olmalıydı? Biz de onların değeri çok büyüktü. Onların değil, bir insanın ağzına memesini sokmuş sadece iki defa süt vermiş. Süt annelerin bile öyle değeri vardı ki ayağa kalkınca kainat onun ayağa kalkmasıyla beraber ayağı kalktı. Hazreti Muhammed Mustafa. Henüz ihtida etmemiş. Halime-i Saadiye, Mekke'nin fethini müteakip, yanına gelince şaşırdılar. Çölden gelen bedevi bir kadın, saçı başı dağınık bir kadın. Kadir Şinas efendim benim. Dört yaşına kadar kendisine süt vermiş, bu süt anasını tanımıştır. Yerinden ok gibi fırladı, cübbesini altına serdi. Henüz ihtida etmiş miydi? etmemiş miydi bilemeyeceğim. Baki'nin bir köşesinde sana da benim mezarımda yer deyip barına atan kendi köyünde Kadir Şinast Efendimin mezarında yer verdiği Halimeyi Sadiye'ye cübbesini serdi ve üzerine oturdu. Kadir Şinast iki yudumluk süt bile onun nazarında ölçülmez. Ve tartılmaz değerlere vesile oluyor. Ve İslam buyudu. Her şey yıkıldı. Çağın mana yapısının mimarı, diyor ki eldeki bu düsturlar, bu prensipler sadece bir meseleyi tamir etmiyor. Belki asırlardan beri rehne dar olan. ...çok muhit çok geniş bir kale. O kale ki içinde yıkılmadık, hiçbir şey kalmadı. Bütün bu mustahkem kaleyi tamir ediyor. Çok yerde anneye ve babaya da saygını yıkılması karşısında onun da içi günde bir kaç defa yıkılmış. Bir kaç defa kıvranmış. Kıvranmış da inandırmak için hiçbir kitabında o kadar kendisini zorladığına şahit olmadım ben. O kadar zorluyor ki, adeta inandırmak istiyoruz. İnandırmayı azmetmiş gibi görünüyoruz. Size de inandırabilirim diyor. İnanın bana, kasemle teminat veririm. Hiçbir eserinden bu kadar heyecan duyarak, tehalük hissiyle, keşke inandırabilsem duygularıyla, hiçbir meseleye yaklaştığını hatırlamıyorum. Size de inandırabilirim. Kasemle teminat veriyorum. İnanın bana! Bu böyledir demek suretiyle. Meseleye değişik bir çerçeve az ediyor. Zira mesele çok derindir. Aslan payına sahip olan anne ve baba, horuz payına, filki payına bile bugün kurşun atıyorlar. Keşke onu elde edebilseler. Allah onlara önemli hak vermiş. Onlara Allah'ın verdiği hakkı evvela teslim etmek, Allah'ın takdirine rıza ve Allah'ın hak dediği şeye saygının ifadesidir. Bu zaviyeden bakın, bakın! Bu haktır dediği şeylere karşı saygılı olmaya çalışın. Ben evvela ayetim, Ser levha yaptığım ayetin serlev hayatım ayetin tefsirini değil. Fakat ayette 7-8 noktada, Aynı meseleye parmak basılıyor, onu arz edeyim, ser yaptım. Tefsir planında üzerinde durmayacağım. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا Tabudu اِلَّا اِيَّا Allah kesip attı, hüküm verdi, değişmez ahkamını ortaya koydu. Bu budur dedi. Bu işin temizliği yok. Bu davanın yeniden yüksek hakimler kurulu yok. İdari muhakeme kararı yok, kesildi atıldı, bitti bu iş. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Allah'tan başkasının karşısında eğilmeyeceksiniz. Allah'tan başkasını mabut tanımayacaksınız. Bu iş bitmiştir. Söz onun, devran onun, hakimiyet onun, mülk onun kulluk onadır, onadır. Onu başkasına veremezsiniz. Onun mülkünde yaşarken, onun nimetlerini yerken başkasına temenna duramazsınız. Böylesine döneklik olamaz. Kesti attı Allah diyor. Ama mevzumu değil, o tevhidi ve onu kadar ediyor. O bizim her zamanki mevzumuzdur. Fakat bugün onun aklına sığınarak İkinci mevzuya temas edeceğim. وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Annenize, babanıza iyilikle emrediyor. Bakın, burada peygamberinize inanmakla yok. Önemli bir meseleye binan Annenize, babanıza. Aradaki fark şu. Allah'a ibadet kaydını koyduktan sonra sadece insan kaydıyla iltibat olmasın. İbadet Allah'a İhsan anneye babaya, ihsan kaydını koyarak herhangi bir iltibat olmasın. Mesele sadece iltibasa düşmeme meselesidir. Yoksa mesele şudur وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا bil <gülüyor> بِي شَيْءًا bil وَبِالْوَالِدَيْنْ Allah'a es ortak koşmamak kadar anaya babaya irtibat! Fakat bu irtibatı siz veabudu üzerine meseleyi atfederek, acaba onlara da secde mi edeceğiz, hükûmü edeceğiz, yoksa Allah'a isyan da onları dinleyecek miyiz, iltibasına düşmemek için. وَبِالْوَالِدَيْنِ Ama ihsana. Bir, Allah bu ayette, kendisine eş ortak koşmamaya denk tutuyor, anneye ve babaya karşı saygıyı. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا İmtihan. Bu ayeti sizin huzurunuza getireceğim zaman belki 20 defa okudum. Ve o güne kadar aklıma gelmeyen bir husus geldi. Ve hep düşünürdüm kafama takılırdı. Niye yani öyle? اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا Onlardan birisini yaşlılık döneminde... Veya ikisini birden. Acaba bu kayda lüzum var mıydı? Değişik saviyeden bu kayda lüzum var. Bir evvela Kur'an-ı Kerim, anneye, babaya ihsan önemli, ta baştan. Ve fakat diyor ki hele onlar yaşlılık dönemine ulaşırlarsa o zaman, hele o zaman anneye, babaya ihsan, Pahasına paha ilave edilir. Altırken, altınken zebercek kakmalı olur bu. Evvela yaşlılık hali. Yani onlar seri ütte estür hale geldikleri. Çocuk gibi yeni ifadesiyle duygusal hale geldikleri. Daha ziyade duygularıyla hareket ettikleri. Çocuklar gibi nazlandıkları. Çocuklar gibi beklentilere girdikleri. Çocuklar gibi tatlı uykularınızı bölmek istedikleri yaşlılık döneminde bunlar Allah'a eş, ortak koşmamaya denk hak elde ederler. Ama bu şöyle olur. İkisi birden veya ikisinden biri. Biri yalnız kalınca bunlardan 10 sene, 15 sene, 20 sene, 25 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene bazen. Beraber yaşamışlardır. Hayat arkadaşının göçüp gitmesi için de öyle bir fırtına meydana getirir ki, hayatlarını çok tatlılık içinde geçirmiş kimseler, çok defa mezarlarda hayat arkadaşlarının başında ağlarken görürsünüz. İçinde fırtınalar eser. Hayat arkadaşının kadın olsun, erkek olsun, gidişiyle meydana gelen boşluğu doldurma da artık evlada kalıyor. Onu sepete koyup bir yere götürüp atmakla halledemezsiniz. Zulmetmiş olursunuz. Bir boşluk meydana geliyor içinde. Bir yalnızlık sarıyor ruhunun. Sadece yaşlılığın gurbeti değil. Arkadaşlarının birer birer mezara göçüp ve her göçenin ona önümü hatırlatması gurbeti değil. Bir de hayat arkadaşının gitmesi ve yeni bir boşluğun meydana gelmesi bu boşluğu da siz kucaklayacaksınız. Onun için Kur'an diyor ki ikisinden biri kaldığı zaman çok önemli. İhsanla ve kullandığı tabir inam ikrem değil. Çünkü bu tabir aynı zamanda hakkı görüyor gibi ibadet yapma manasına da gelir. Siz onlara iyilikte bulunurken de hak namını öyle yapacaksınız ki Allah bakıyor İkisi birden kalabilir onu zağınıza. Belki onlar birbirleriyle bir dönemde teselli olurlar ama, fakat çalışmazlar amel iman'da. Bire bakacağınıza iki yüke birden bakıyorsunuz. Öyleyse bir yönüyle size meunettir ikisinin kalması. Diğer yönüyle birinin göçüp gitmesi, birinin yalnız kalması, onlara bir gurbettir, bir hasrettir bir hicrandır. Ve benim 15-20 okuduktan sonra aklıma gelen bu idi, bilemiyorum. Onu tescirli iştikal edenlerin takdirlerine arz edeceğim. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ Ve Kur'an sesini bir kat daha yükseltiyor. Her mm. namazda okuyuşumda oraya gelince demedim. Belki sadece bağışlayın beni. Bir irdivaç mevzuunda biraz çıkışım olmuştu demedim. Ama inanın ödümün koptuğunu söyleyebilirim. Fahir için değil, babamın yanında, mevizenin dışında, konuştuğum bütün kelimeleri toplasanız mevizenin dışında, elli cümle yapmaz, hayatı boyunca. Ve gölgesine ayağımı bastığımı hatırlamıyorum, cübbesine değil. Fakat bir kere, böyle hafif, nasıl bir şey istiyorsunuz dedi bana. Oysaki sonra, nasıl bir şey istiyorsunuz dedi. Nasıl bir dünya? <gülüyor> Oysa ki bana ve elli defa güle güle o kadar memnuniyetin isareti ifade etti ki zannediyorum Ebu Hanife hayata dönseydi o sevdiği insan arada bir tercih ve takdir olsaydı maktumu kıtmirini Ebu Hanife'ye tercih ederdi. Niçin söylüyorum bunları? Fakat ödüm kopuyor. Ödüm kopuyor. Sammi okurken Ve bir valideyin ihsanen imma yabluğanna İnde kal kibara ahaduhuma ukilahuma Fela te kullahuma Uff Uf, bile demeyin Uf, bile demeyin Hiçbir şey söylemediniz Bir teklifleri oldu Oğlum bugün Hizmete gitme dediler Uf, be dediniz Yıktınız dünyanız Uf güle En küçüğü zikredilerek en büyüğünün denmeyeceğine bir set! Vurulmaz, dövülmez, sepete huzur hüzurevi tesellisine, tesellisinde, hicrame ve hasrete atılmaz! Bakılır, görülür. Arslan payına sahip olanlara arslan payı verilir. O payı ben vermiyorum ki. Değiştirmeye gücümüz yeter mi? O payı Allah vermiş. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Azarlama. Ses bir kat daha yükseltiliyor, bir perde daha. Konuşurken sert konuşma. Başkalarına konuşuyor olabilirsin. Bıçağı alıyorsun. Onların yanındasın. Onunla bir şey yapacaksın. Üff diyor, bıçakla bir şey kesiyorsun. Üzerlerini alabilirler bu meseleyi. Bu kadarcık olsun, sakın azarlama. وَلَا تَنْهَرْهُمَا اِنَّيَقْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Ali Cenab-lar, metler Vicdanları hep iyiliğe ve güzelliğe açık olanlar, nasıl davranır, söyle davranır. Onlar of derken, can de. Diyor Kur'an-ı Kerim. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ اَفْ Of deme! لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Bir perde daha yükseltiyor. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً şefkatle, merhametle onların yanında tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Ve bununla da yetinmiyor bir perde daha. Ve kur Rabbir hamhumâ. Rabbir İbrahim'e bakıp. Rabbi sirri. Ve livalideyye. Ve lilmuminin. Ve kur Rabbir hamhumâ. Allah'ım, onlara merhamet et, bahtına düştüm. Rahmetinle yarlıga, bahtına düştüm. Rahmetinle ihata buyur, kucakla, bahtına düştüm de. De diyor. Kama rabbeyanı sagira, mebde'in azara veriyor. Demelisin. Çünkü onlar küçükken beni terbi, ettiler. Karında, kucakta, göğüste, sırtta taşıdılar. Rahatlarını terk ettiler. Benim için düşündüler, benim için planladılar. Benim için bir hayat gizmitesi yaptılar, planı yaptılar. Hayat hep benim için dizayn edildi. Çocuğa bir ev, çocuğa bir imkan, çocuğa bir arsa, çocuğa bir istihbal, çocuğa bir makam, çocuğa bir mansıp dediler. İlk noktayı nazara veriyor. Bir mukabeledir bu diyor kama rabbiyanis sagira küçükten onlar beni kucaklayıp terbiye ettikleri gibi diyor görüyorsunuz icmalı manasını arz ettim ayetin sadece hukukta yeri gelince diğer ayetleri bu mevzuyla alakalı arz etmeyi düşünürüm rabbim imkan bahçesi. Bir husuza dikkatinizi istirham edeceğim. Annenin, babanın, çocuğa karşı bugün çoğunuz osunuz. Çoğunuz da olacaksınız. Çoğunuz da henüz aşağıda ve annesine, babasına karşı bir kısım mükellefiyetler taşıyan insanlar seviyesinde. Annenin, babanın, çocuğa karşı tavrı, davranışları bir hakikat, bir fıtrat ve tabiat davranışıdır. Allah onlara demeseydi de onlar bakacak ve rahatlarını terk edecekler. Fıtratın gereği. Allah avant vermiş. Emanetini büyütmeleri için anne baba dediğimiz hak kapısının hizmetçilerine avant vermiş. Emanetleri büyütsünler diye. İçlerine şefkat koymuş. Dövseler, vursalar, eziyet etseler bile eski yıllarda da arz etmişimdir. Askerliğinden evvel Edirne'de kalırken bir müftü müşevvidi alim annesine karşı hukuk denir buna. Tam hukukun karşılığı yan etme, baş kaldırma, eza ve cefâ etme. Annesine karşı babasına karşı gürültülü yaşama. Hukuk. Annesine karşı tam ak Tam isyan, tam bayrak çekmiş. Birisi annesini döver, vurur, hırpalar, incitir. Hıncını alamaz, öldürür. Hıncını alamaz da çok gemazıya almıştır. Nefsi hesabına keser. Keserken bıçağı parmağına kaçırır. İnsanın tabiatının gereği. Anacığım O zat hiç unutmam. Gözlerini açar, ifade ederken şöyle derdi. Ciğeri parmağına ''Kuzum'' diye sarıldı. İnanın bana, ana budur. Dövseniz onu böyle duyarsınız. Vursanız böyle bir ses getirir o. Baba da öyledir. ''Kuzum'' der inlerler. Çok yaman bir avaz vermiş. Şefkatle çok bağlamış. Onların bu haline bakılınca sanki Ar Rahman, Ar Rahim onlarda tecelli etmiş. Rahman Rahimin canlı ve çok şefkatli mümetsilleri. Bu <gülüyor> annenin babanın tabiatı. Tabiat bu olunca Allah onlara demiyor: Wa abdullah wa la tu shikubi shay'an wa bil waladin bi, ve htanen, ve bi demiyor. Demeye lüzum yok, avansı vermiş, sevdirmiş. İcabında onların hammalları yapmış, icabında meunet, merkupları yapmış, onları sırtlarına yüklemiş, çektirmiş ve taşıttırmış. Buna hakikat diyoruz, bir hakikat! Anne baba olma hakikati, anne baba tavru hakikati! Anne, baba, tavrı, tabiatı ve fıtratı diyoruz. Ama çocuğun tavrına gelince o hakikat değil, haktır. O bir tabiat değil, o bir vazifedir. O bir fıtrat değildir, bir veçibedir. Çocuk annesine, babasına karşı bir hakla mükellehtir. Taşımışlar sırtında. Bir vazifeyle mükellehtir, vazife görmüşler. Anne, baba, Verdiğini almanın peşindedir. Allah kendine kullukla size verdiği şeyler istirdad etmek istiyor. Jükredin diyor, dahasını vereyim. Ve bunun arkasından münasebette odur Kur'an'daki. Annenin, babanın hak istirdadını zikrediyor. Onlar bedava şey istemiyorlar sizden. Hukukta arz edeceğim ayetlerde göreceksiniz. Karında taşımadan, kucakta beslemeye kadar hepsini Hükmen, menat, teşkil edecek Musulcilerin ifadesiyle, esasları da zikrediyor. Bir hak, bir vecibe ve bir vazifedir. Onun içindir ki ödenmez o. Ve onun içindir ki hiçbir şeye feda edilmez. Onun içindir ki katiyen ihmal tahammülü yoktur. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ebu Hüreyre, Allah Resulü'nden şunu naklediyor. لَا يَجْزِي وَلَدُ الْوَالِدَهُ illa اَيَّجِدَ mamlukan فَيَشْتَرْيَهُ فَيَعْتِكَهُ Çocuk babasına ve annesine karşı onların onun sırtına yükledikleri hakikatiyen ödeyemez. Ancak bir yolu var bu işi. Çok pahalı bir şey bu. Annesini, babasını esir bulur. Sonra satın alır. Sonra hürriyete kavuşturur. Yani esirken ölü. Esirken hayatı, esirken insan olmayan annesini ve babasını satın alıp hürriyete kavuşturmak suretiyle onları ihya eder. Mütabakat, münasebet var. Anne baba vesilelik açısından sizin dünyaya gelmenize vesiledirler. harinden rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ebu Hüreyre Allah Resulü'nden şunu naklediyor. La yajzi waladun illa Çocuk babasına ve annesine karşı onların onun sırtına yükledikleri hakikatı katıyan ödeyeme. Ancak bir yolu var bu işin. Çok pahalı bir şey bu. Annesini babasını esir bulur. Sonra satın alır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 Siz o sayede Allah o aletleri kullanır. Neyi kullanır? Kullanır. Hulika min me dafik yahrucu min beyni sulbü ve terayib. Babanın sulbünden, annen, annenin teraibinden veya ikisinin de sulbü ve terayibinden. Birer vesiledir. kanal olarak kullanıyor. Bir tarla olarak kullanıyor bir bağ ve bahçe, bir ağaç olarak tımar eder kullanıyor. Onun aslında. Ve sonra hak ediyorlar. Sonra bu hakkı siz onlara karşı ödeyeceksiniz. Yani sanki onlar sizi ihya ediyor. Sanki ölüyken madde aleminde yiyor, içiyor, canlılığa giden yola elinizden tutup sizi götürüyorlar. Ve sanki siz esirsiniz, sizi hürriyete kavuşturuyorlar. Ey aynı mukabelede bulunuyorsunuz. Ancak bu suretle annenin babanın hakkı eda edilmiş olur diyor. Allah Resulü Buhari gibi muhtebber bir hadis kitabında. La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan kulle bulur. Tayeshterihu thumma ya'tiqahu aw fi'atqahu. Satın alır zaten Allah'ın bu mevzudaki takdir buyurduğu hüküm şudur. Evlat annesini babasını köle olarak satın alsa otomatikman onlar hürriyete kavuşur. Neden? Çünkü hak var. Annenin babanın alacağı var. Oğlum beca diyecekler. O ben sizi hürriyete kavuşturdum demese dahi anında hürriyete kavuştururlar. Çünkü alacağı var. Çok pahalı bir alacağı var. Ama burada bize anlatılmak istenen şey, köle satın alacaksınız, azaz edeceksiniz, hürriyete kavuşacak. Ancak annenize, babanıza karşı böyle bir vazife yaparsanız, ihtimaliz illa diyor Allah Resulü, onların hakkını yerine getirmiş olursunuz. Dedim ödenmez bu. Ödenmez bu. İhmal edilmez. Neyle ihmal edilmez? Hatta diyeyim müsaadenizle, Günümüzde çoğu arkadaşlarımız hizmet ediyorlar. Hizmet ediyoruz diye hizmeti bahane ederek annelerine, babalarına karşı terkeş davranıyorlar. Annemin, babamın üzerindeki hakkı benim 12-13 yaşıma kadar ancak ulaşmıştır. Daha sonra benim üzerimde ellerini hatırlamıyorum. Bana bir bakım ve görümler olmamış. ...hayatın içinde bazen boğularak, bazen çırpınarak... ...bugüne kadar yapayalnız geldim. Bu ne kadardır biliyor musunuz? 53 yaşına giren bir insan için tam 40 sene. 40 sene. Fakat... ...benden haklarını isterlerse ne yaparım diye ödüm kopuyor. Tir tir Ne kadar hakları vardır? Ne kadar başta var? Tir tir Acaba diyorum... Ben kendi kendimi aldatıyorum, Allah yolunda hizmet ediyorum diye onların yanlarında ve dizlerinin dibinde olmamanın cezasını Allah bana çektirir mi? Anlıyor musunuz? Elime Kur'an'a koyarak size kısımla teminat verebilirim. Bu duygu yer yer ruhumu sardığı zaman iflahımın kesildiğini hissettim. Ve ister inan ister inanmayın durumum budur. Elimde Allah'ın kelamı. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Buhari naklediyor ravi hadis. Sahabinin Zahidi Abdullah ibn Amr bin il ağd -Ah. Ya Resulallah, cihad etmek istiyorum. Ahayyün <gülüyor> valizâk. Annem baban hayatta mı? Kim bilir onun annesini babasını nasıl biliyordu Allah Resulü? Ne فَفِهِ <gülüyor> مَا buyurdu. Dön, cihadını onlar için kullan. Yani bakıma görme ihtimal muhtaç idiler. İlahi kelimetullah için cihada gidiliyordu. Harp yapılacaktı. Ölünecek ve öldürülecekti. Allah'ın yüce bayraklaşacaktı. Ve bunun üzerine vazife yoktu. Bu öyle bir vazifeydi ki Allah Resulü bir gün Ebu Hüreyve'ye şöyle diyecekti. Ona denk bir vazife yoktur ve yapamazsınız. Kendisiyle ölçülecek bir vazifenin olmadığı cihada giderken Allah Resulü arkada bıraktığı muhtaç anne ve babanın vicranlı durumunu nazarı itibara alarak buyuruyor ki فَفِيهِمَا <gülüyor> فَجَائِ Dön eğer bir cihat yapacaksan annene babana karşı cihadı yap diyor. Burada bir hususiyet olsa gerek. Buhari bu hususiyete parmak basmıyor. Abdullah bin Amrübni As gibi hassas bir insanda parmak basmıyor. Başka bir yerde bu hadisi hizale alakalı parmak basıldığında hatırlamıyorum. Ama bana öyle geliyor ki, başkalarına demeyip böyle bir zata demesinde, Allah Resulü'nün burada o zata ait bir hususiyet var ki parmak basıyor, hassasiyet o işin üzerinde duruyor. Ve yine Ebu Davud'un süneninde yine ravı Hadis Abdullah ibn Amr. Birisi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. O devirde böyle gelen çoktu. Gelen geliyor, gelen geliyor, herkes elini sıkıyor ve biat ediyordu. Ama biat edenler ya cihad edeceklerdi veya yurtlarını, yuvalarını terk edip hicret darı olan Medine'ye hicret edeceklerdi. Allah Resulü'nün huzuruna koştu. Elini sıktı, fakat sıkarken çok basiretli bir insandı, şöyle dedi. Ci'tuke li'ubayike fe terektu valideye yefkihan. Sana biat etmek için koşarak geldim ama anam babam fücran ve ağlıyorlardı. Allah Resulü elini çekti ve şöyle dedi. İrci'ileyhime fe adhikuma kema abukaytuhuma. Dön onlara, ağlattığın gibi güldür onları. Dön annene, babana. huzur evinden al. Huzur evi boş tesellerine kapılma. Evlat sevgisi isterler. Torun sevgisiyle boşalmak isterler. Sıcak yuva isterler. Bağrını aç onlara. Açtıkları gibi bağırlarını sana. Ağlattığın gibi güldür onları. Yoksa ağlatırlar öbür alemde. Öyle ağlatırlar ki kimse dindiremez onu. Irci'ileyhime <gülüyor> Kendi kendime konuşuyorsam bir sürü kötü sözü de arkasına takın, yüzüme çarpın. Kabil titrerim. Irci'ileyhime fe adihikuma kama abkaytuhuma Dön güldür onları. Allah'tan gibi, hiçrana sevk ettiğin gibi.'' diyor. Kaç defa gelmişlerdir, kaçı, cihada hicreti izin istemişlerdir. Anne ve babalarının hususi durumu, bakıma görme ihtiyaçları, yalnızlıkları ve hasretleri, yaşlılıkları, bakım ve görünleri, bunları nazara alarak, ''Ahayyün validâk veya validâkâ'' gün annem baban hayatta mı hayyan veya hayyan demek suretiyle demiş sonra da şöyle buyurmuşlardır ilzem rijlaha fetemme'l cennet ayaklarının dibine başını koy işte cennet oradadır veya başka bir rivayette bir başkasına şöyle demiştir fe innel cennete ind arjuliha bir başkasına şöyle demiştir fe innel cennete tahta ricleiha. Bir başkasına şöyle demiştir. El cennetu tahta aqtaamul ummahat. Dön annenin babanın ayaklarının dibine başını koy. Bir eşik gibi. Tıpkı bir eşik gibi. İşte cennet orasıdır. Cennet ayaklarının dibindedir. Cennet ayaklarının yanındadır. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Değerli kardeşlerim, bu mevzuda şeref tüdur olan hadislerin bütününü size aktaracak, arz edecek durumda değilim. Ona gücüm yetmez. Ancak bir kısmıyla, çok önemli, günümüzde hayati bir meseleye müminler tarafından dahi ihmale uğramış ve çağınızı mimari tarafından iç heyecanıyla Tehalük denebilecek seviyede, hassasiyet üzerinde durulan bir yaraya bir kere parmak basayım dedim. Ve bunu gönül yamaçlarında seyahata tercih ettim ben, etmeye çalıştım. Hocalarımız size çent defa anlatmışlardır. Rızkınızda bin ve bereket arıyorsanız, bakamıyorum, edemiyorum, göremiyorum, gücüm yetmiyor. Yine o söz sultanının dediği gibi, sadece söz sultanı değil, kalp sultanı, ruh sultanı, mana aleminin efendisi dediği gibi, belki senin evinin direği, sebebi bereket ve rızkının atmasına vesile onlar. Bazen o muhtaçlar, senin evinde bulunmak suretiyle Allah belaları defu eder. Rızkın kesilmesine meydan vermez ve onlara aynı zamanda vesile-i rızık yapar diyor ve şu peygamber sözüyle meseleye ayrı bir derinlik kazandırıyor. Mevleşşuyuhurrukka'u <gülüyor> Bu biraz Galati meşhur olarak rivayet edilen hadisi şerif. Vassibiyaturrudda'u <gülüyor> Eğer içinizde iki büklüm rüküda gibi yaşayan yaşlılarınız olmasaydı, eğer süt emen masum çocuklar olmasaydı, eğer iki büklüm ototlayan hayvanlar olmasaydı dolu gibi başınıza belalar yağardı, diyor. Sizin için bir vesileyi berekettir. Bir belaların defne vesiledir. Binanaley gücüm yetmiyor. takatımın üstünde bakamıyorum demeye hakkın yok. Bu sözü söylemek hakkın değil. Onların senin üzerinde hakkı senin onlara bakman. Sırtında taşıma vazifini. Evlatları kendisine hep itaat etmişti ama bana itaat eden bir evladı anlatmıştı. Acaba diyorum ki, biz kendisine tam itaat etmediğimizi mi onunla anlatıyordu. Bir defa bana şöyle demişti. Babasına itaat eden evlat ben şunu gördüm. Babasının mesanesinde ithab olmuştu. İdrarını yapamıyordu. Oğlu ağzıyla onu emiyor ve tükürüyordu. Ben babasına itaat eden evlat onu gördüm. Kendisinin sırtında, hastalığında da taşıyan evlatları vardı ama kime geliyor ki acaba bu kafi değil miydi? Öyle mi olmak lazımdı bu mevzuda? Nasıl anlarsanız anlayın. Öyle demişti Ve Hala hâlâ örüpercisini yaşıyorum. Bakın unutmamışım. Belki bunu bana 30 sene evvel söyledi. Onlar istiskal edilemez. Onlar izaz edilir. Onlar teşrif edilir. Onlar tevcil edilir. Onlar takdir edilir. yapabilirler. Akılları hayatlarının son deminde bir şey ermeyebilir. Fakat siz de bir zaman aklınız yoktu, çocuktunuz. Hiçbir şeye aklınız ermiyordu. Düşüyor, kalkıyor, üzerinizi batırıyordunuz. Her gün bir gaileyle onların karşısına çıkıyordunuz. Hiç of demiyorlar. O bezler yıkamak nedir? O donu kilosu yıkamak nedir? O temizliği yapmak nedir? O ağza yemek vermek nedir? Hele analar, hele analar. Destan sırası gelince diyeceğim. Babalar kalkar yatak değiştirir. bu odaya çekilirler de sabaha kadar uyumadan hiç. Onların hırıltılarını, bırıltılarını, çığlıklarını dinler. Sabahlara kadar uykusuz kalır. Nasıl ödenir ki bu hak? Sebebi bereket. Ahmet bin Hamber rivayet ediyor. Men sarrehu en yumedde fi umrihi ve yüzade fi malihi ev fi rizkihi fel yabarre وَالْيَسِ <Gülüyor> الْرَحِيمَ Bir kimse ömrünün bereketli olmasını, rızkının artmasını arzu ediyorsa, annesine, babasına iyilikten dur olmasın, sonra da amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri gibi kimseleri ziyarette zinhar, kusur etmesin. Şu İslam'ın ölçüsüne bakın. Etmesin diyor. Ve bu zaviyeden size arz etmişlerdir, belki ben de arz etmişimdir. Buhari değişik yerlerde rivayet eder, değişik vesilelerle. Bir vakka vardır. Üç kişinin mağaraya sığınması. Bir yağmura tutulunca mağaraya sığınırlar. Sonra da yağmur ve sel sularıyla bir kaya, kayar, gelir, mağaranın kapısını kapatır. Bu arada herkes hayatlarında... Allah'ın rahmetini celbe ve vesile teşkil edebilecek en önemli iyiliklerini naklederler. Mesela birisi çalıştırdığı bir ecirin ücretini nemalandırdığını, mesela birisi arzu ettiği bir kadınla nikahı temettüyle hadiste nikahı temettü denmiyor da şekline bakılınca para verip karşılıklı belli saatler, belli günler bir kadınla baş başa yaşamak ki, Allah haram ve muharrem, müte vakası münasebetiyle haram etmiştir. Nikahı mütea yapacak, para biriktirmiş, yani bu dolaylı zina, dolaylı fuhuş. Bu esnada o hanımefendi, anam olsun bir şey hatırlatmış. Hakkın olmayan bir şey yapma demiş, şey Allah'ın kulu. Ve titremiş, irkilmiş, ürpermiş, terlemiş. Paraya ihtiyacı varmış ama imanı bunu yaptırmış. Belki de imanlıymış. O da hemen o en önemli noktada geriye dönmüş. Dönülmeyecek noktada geriye dönmüş. Önemli bir amel bu da. Allah'ım senin için yaptım diyor, taşı kaydır. Ve birisi şöyle diyor benim mevzumla alakalı Allah'ım ben anama babama hep bakardım kendilerine bakamayacak kadar ele ayağa düşmüşlerdi bakardım her akşam eve dönünce onları yedirmeden içirmeden bakımlarını görümlerini yapmadan ne kendime bakar ne de çocuklarıma bakardım ama onlara bakardım bir gün biraz geç dönmüştüm elimde sütüm başlarının ucunda dikeldim uykuya dalmışlardı. ...uyarıp ehliyet etmeyeyim dedim. Çocuklar da açtılar... ...ayaklarımın dibinde çığlıklar koparıyorlar. Annemden... ...babamdan evvel onlara da vermeyeyim dedim. Tabağa kadar... ...el pençe divan durdum. Çocuklar çığlık kopardı. Ben de bekledim durdum. Gözlerini açtıklarında... ...beni başlarında buldular. Sütü evvel onlara içirdim... ...sonra çocuklara içirdim. Ben bunu yaparken... ...sız senin için yaptım. Aslan payı verdiğin için onlara, onun için yaptım. Senin için yaptımsa Allah'ım, senin gücün her şeye yeter. Şu mağaranın kapısındaki taşı aç. Bir sille kapatan Allah bir sille de açar. Gürüm gürüm taş kayıp gidiyor. Onlar yümün ve bereket kaynağıdır. Onlar senin hakka ulaşmanda çok önemli vesiledir onlarsız edemez onlarsız etmeye niyet ettiğin an kendine edersin ve Allah Resulü kendini etmiş olsun diye intizar ediyor rahime anfehu rahime anfehu rahime anfehu men ya resulallah men adra kavalidehi inda el kibri au ahadehuma ve lem Yazıklar olsun, kendine etsin, çeksin, yüzünü yerlere sürsün veya sürecektir. Kim ya Allah Tekrar ediyor üç defa. Bu insan ki, annesine, babasına ulaştı veya ikisinden birini idrak etti. Etti de, bu büyük vesileyi değerlendirip cennete giremedi. Kendine etti demek. Rahime burnunu yere sürme demektir. Sürsün burnunu. Fakat o manada değil. Şu anda benim aklıma gelen kendini etti manası bana daha muvaffuz geliyor. Kendi kendini etti. Etti ve buldu. Eder ve bulur. Allah Resulü'nün bir intizar, intizarıdır denebilir bunu. Toplum bir kısım Adeta atomlardan, cüz'i fertlerden, moleküllerden mürekkeptir. Onu fertler, aile ve onun üstünde daha büyük yığınlar veya cemaat veya cemiyetler veya planlar teşkil eder. Bunlarda bir arız olduğu zaman bu arıza topluma hakseder. Yani fertte arıza varsa, o arızayı toplum iki bütün olarak çeker. Yani ailede bir arıza varsa, arıza toplumu akseder. Eczası günahlardan mürekkep bir bütünde hayır olamaz. Çürük taşlardan sağlam bina meydana gelemez. Meşgur bir hizmet. Ricali devletten bazıları bu mevzuda bayrak çekti. Anne ve babanın çiğnenen hakları ki teselli olsun diye analara bir gün analar günü vererek kendi kendilerini avutan zavallılar. Meseleye biraz daha bir derinlik yeni bir buğut kazandırma maksadıyla yeni bir bakış getirildi. Bir anneler günü olsun ama fakat bunun ötesinde de annen sana senede bir gün bakmıyor ki bir kere 9 ay bir seneye yakın seni karnında taşıyor, her gün bakıyor sana. Sonra da Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi bazen iki sene seni kucağında gezdirir. Sonra sırtında taşıdığın hatta hesabı yok. Babası öyle, bakımıyla, görümüyle öyle. İşte ana sen bize bu kadar baktın ama bir gün bir buketle, bir demet gülle, şekle sen analım. Bu anneler için teselli olacağına kani değilim. Bu da olmasın mı? Avrupa stil'i böyle yapıyorlar onlar. Biz de çok hızlı Avrupalı başladığımız günden bu yana, keşke iyiliklerini alsaydık, iyi anlarını alsaydık, vardı. İlme, tekniğe, teknolojiye dair onları transfer edebilseydik. Sen bize o kadar bakmışsın ama sana bir gün yeter, artar bile. Bilmem ki o 24 saati de onunla beraber geçiniyorlar mı. Hiç olmasa bir 24 saat olsa 365 küsür günde bir gün. Yüzde bir gün bile değil. 365 yani dört yüzde bir gün. O da bir iki saatle onları teselli etmeye çalışıyorlarsa yazıklar olsun anne baba hakkını çiğneyenlere. Ve yazıklar oldu anneye babaya. Aile, fetler ve daha büyük toplum, esas milletin, toplumların bunlar atomları ve molekülleridir. Bunlarda sağlamlık, o toplumda sağlamlığın mukaddimesidir, başlangıcıdır, esasıdır. Onda arız olunca toplumda sıhhat olamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgide bu meseleyi ifade buyururken şöyledir bu annesine nes tanıyıp kadınların kadınların ve babalarının iyiliği çocukların başkalarının namuslarını görüp gözetme mevzuunda hassas olun ki sizin aileleriniz de sizin namuslarınızı koruma mevzuunda hassas Sizde küçüklük olursa ihtimal sizi aile çerçeveniz içinde yere baktıracak, mahcup edecek durum bugün olmasa yarın zuhur eder. Duvarınızın dibinde yaparlar, toplumun içine çıkamazsınız. Aiffu en nisain nâs, taifukum nisâukum. İffet sergileyin, iffet sergileyin ki aile efradınız iffet sergileyin. وَبِرْرُوا اَوَاَكُمْ تَبَرَّكُمْ اَوْنَاكُمْ Annelerinize, babalarınıza karşı iyilik sergileyin. de bulunun ki evlatlarınız size iyilikte bulunun. Evvela ne yapılması lazım geldiğini görsün, örnek alsın ve yapsınlar. Saniyen siz öyle yaptığınız için Allah da size karşı yap. Televizyonda meşgul sayacağım bu mevzuyla da alakalı programlar çıktı. Annesini babasını götürüp bir yere atanlara karşı çocuk babasına şöyle dedi. Babacığım sen de yaşlanınca seni böyle bir şeye koyup getirip buraya mı koyacağız? Usul bu mu yani? Ve bu babanın kafasında dan deyince dedeyi gerisin geriye eve götürme lüzumunu duydu. Ana da öyle. Ne yaparsanız onu bulursunuz. Bugün çeken anne ve babalar, Allah kurtarsın, kim olursa olsun, ihtimal, çektirdikleri ana babalarına çektirdiklerini çekiyorlar. Men takka, dukka. Kemâ e'mal maşik. Ne istiyorsan yap. Bugün yaptığının karşılığını, Yarın mutlaka göreceksin. Allah ahirete bırakmasın. Ahiret azabı Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi. Wal-ahiret <gülüyor> ashadu sürekli ve daha şiddetli. Ama kemâ tedi tudân... ne yaparsan çekersin. Çektirdiğin gibi çekersin. İnlettiğin gibi inletirler seni. İnlemek istemiyorsan tövbe kapısı açıkken. Ve daha yolda yürürken misal ol. Sen iman babında, faslında, insanlara dinini, imanını, mücahedeyi, iman uğrunda mücahedeyi öğretme gibi bir vazifeyi omuzuna alan kahramanlar oldun. Sen kutçiler oldun. Anne ve babanın haklarının ihmali karşısında bu vazifeyi bir hakkın temsil işi de sana düşüyor misal ol baksın arkanda, arkanda yürüsünler seni. mesele hak sahibine hakkını vermektir bana kürsülerde çok soruldu Allah kimisine şöyle yapıyor kimisine böyle yapıyor adalet nerede diyorlar evvela gelin şu adaleti hakları bize geçmiş kimselere karşı ihkafı hak etmek suretiyle tahakkuk ettirelim Allah'a karşı kimsenin hakkı yoktur ki, haşa Allah'ın icratına karşı adaletsizlik isnadızsın. Ama annenin ve babanın bizim üzerimizde haklarının olduğu muhakkaktır. Gelin Allah aşkına ihkak hak yapalım ve şu çok özlediğimiz, çok sevdiğimiz, sık sık bahsettiğimiz ve hiç ağzımızdan düşürmediğimiz sosyal adalet destanını annemize, babamıza sahip çıkarak, perişan amcamıza sahip çıkarak, iki rüklüm menemize, dedemize sahip çıkarak, biz tahakkuk ettirelim de, sonra siz gelin bana sorun, Allah'ın bu işi adil midir, değil midir? Ben sonra ona cevap vermeye çalışayım. Evvela adil olun, adil olun. Siz bu mevzuda tam adaleti temsil etmediğiniz sürece, bin türlü şey çekmeye hakkınız varken nasıl adaletten, ihkaka bahsedebilirsiniz? Onlar sizi bir dönemde sevmek, öpmek, okşamak istemişler. Ama milletin terbiyesi anlayışı. Bunu tam yapamamışlar. Hicap duymuşlar. Sıkılmışlar. Utanmışlar. Toplumun terbiyesi bu. Tam çocuk sevgisine açıldıkları, tam perdenin yırtıldığı sorunlarını bağırlarına basıp çevecekleri an, sen evinin kapılarını bunlara kapamış, onları ayrı bir yere hapsetmişin veya senin tesellin götürüp bir hapishaneye atmışın, huzur evi diye. Hakkın var mı onu çocuk sevgisinden mahrum etmeye? Çocuk çıvıltısı duymadan mahrum etmeye? Senin yaşadığın bahçende seninle beraber yaşamadan mahrum etmeye? Hakkın var mı? Onlar bu haklardan seni mahrum etmediler. Hiçbir şeye rağmen mahrum etmediler. Bugün inşallah siz o vazifeyi yaparsınız. Yapınız inşallah o vazifeyi ödenecek gibi şey değildir. Temsil edecek. Bunları idrakla ihmale uğramış, terk edilmiş annenin ve babanın hakkını cihatla İslama bir atla bile ihmale tahammülü olmayan bir hakkı ihkak hak ederek ortaya koyacaksınız. Ben hakku bir husnus sahabeti diyen sahabeye karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa avuka buyuruyor. Kime karşı daha çok ben hayır hah, olacağım? İyilikte bulunacak, iyilik muamelesinde bulunacağım. Allah Resulü peşi peşine üç defa anana, anana, anana diyor. Sonra da babana diyor. Evvela an, anne yavruyu karnında taşıması gibi bir meunetten ötürü sanki hakkı evveli var. Saniyen onu büyütme esnasında çektiği bir sürü sıkıntılarla yine evladına pek çok hakkı geçiyor. Salih sen, toplumdaki umumu muvazene açısında annenin evlat üzerindeki hakkı adeta bir toplum hakkı, bir hakkullah'tır. Rabian, babanın da evlat üzerinde hakkı vardır ama bir erkektir. Kahvede teselli bulur, arkadaşlarının yanında teselli bulur, hapsolunmuş, Dışarıya çıkamayan bir anne sorarım size ne ile teselli olur? Onu götürüp bir yere attığınız zaman ne ile teselli olur? Hele el ayağı tutmuyorsa onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç defa anaya sonra babaya der. Zira ananın durumu ayrıca bir hususiyet arz harcetmez. İş böyle olunca kimsenin onlara karşı baş kaldırmaya hakkı yoktur. Allah şimdi önerme diyorlar. Başka şey değil size tavsiye ediyor, öneriyorum buyuruyor. Vavayna'l insane biwalidehi hamalatu ummuhu wehnen ala wehnin wafsaluhu fi amayn enshkur wa liwalideyk ilayyal biz insanoğluna anne ve babasını emanet ettik. Tavsiye et. Sana emanettir dedik. Bir zaman evladı anneye babaya emanet edip şeffet avansı verdiğimiz gibi bana ait olan bu emanetleri ey evlat ben de size tavsiye ediyorum. Ve hükmün menasını söylüyor. <gülüyor> ne zaaflar, ne aclar, ne ızraplar, ne altından kalkılmaz haller, ne sezeryanlar, ne ölüm endişeleri, ölümle burun buruna gelmeler, ne vehinler, ne vehinler, ne perişaniyetler. Vahnen ala vahen diyor. Perişaniyet üzere perişaniyet. Zaaf üzere zaaf. Çökme üzere çökme! Gevşeyip yıkılma üzere yıkılma! Vahnen alâ <gülüyor> vahen Kur'an diyor. Ve fı Dünyaya getirir ama ondan sonra da iki sene barına basıp sizi emzirmedikten sonra bakmadıktan sonra siz ayaklarınız üzerine doğrulamazsınız. Niçin yapılıyor bunlar? Eni şükürli ve li sizi yaratan Allah'a şükür ve bu yaratmada vesile olan tarlaya onlara karşı da ihsanda bulunasınız. Enişkürli vali validey Bana teşekkür edesiniz. Anne ve babaya da teşekkür edesiniz. Ortaklık var. Allah kendisine karşı kulluğa bunu da ortak yapıyor. Paylaşıyor. Anne ve baba o çocuk üzerinde olan hakta benimle beraber aynı şeyleri paylaşıyorlar. Teşekkür edeceksiniz. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da etmez. Anneye ve babaya sağlam, teşekkürle meşgul olan insan Allah'a teşekkürle gerilmeye de hazır demektir. Onları istiskal eden, ölmelerini arzu eden bir insan Allah'a karşı ciddi irtibat olduğu söylenemez. Bakın şimdi. Enişkür livali validey ileyyel masir bir gün bana dönüp geleceksiniz. görüşeceğiz hesaplaşacağız. Benim rızkımı yeyip benim tarafından yaratıldığınız halde, başkalarına karşı servru ettiğinizden dolayı hesaplaşacağız. Sizi yetiştirip büyüttükleri halde, sepete koyup götürüp bir çukura attığınızdan dolayı, huzur evi tesellisi içinde hapishane attığınızdan dolayı hesaplaşacağız sizinle. İleyyel masir Ve size bir şey daha diyeyim diyor. Ve in cahedâkel süşrike bîmâliyse leke bîhe ilm felâ Bilmediklerinden bilmediğinizden ötürü sizi Allah'a eş ortak koşmaya zorlarlarsa münhasıran o meselede onları dinlemeyeceksiniz. Çünkü Allah hakkı evvel gelir ama onlar müşrik dahi olsalar ve sahibhuma fi dunya marufa dünyada iyilik yapmadan geri kalmayacaksın ve sahibhuma fi dunya marufa ve tabi'e sebebi men bu yol bana inabe edenlerin yoludur bana gelmek istiyorsanız yolu bu yoksa yolsuzlukla bana varamlansın وَتَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُوفًا iyilik yapacak, idare edecek, kaltif edecek, gönüllerini hoş edecek, Allah'a eş ortak koşmayacak ve mücadeleni böyle bir idare anlayışı içinde sürdürmeye çalışacaksın. Ilave etmeden Kur'an'ın ayetlerini arz ediyorum. Ve yine başa bir ayette aynen vasiyetle وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَةُ اُمْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفُصَالُهُ 30 شَهْرًا Ne sıkıntılar içinde o evladını taşıyor karnında, kucağında taşıyor, tam 30 ay. İşte bu anneyi, bu babayı ben size vasiyet ediyorum. Benimdir. Görün, gözetin. Koruyun, kollayın onları. Allah diyor Celle Celaluhu. Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Ebu Hüreyre, insanların iftihar tablosundan şunu ifade ediyor. En baş günah. İnne Allah'a harram aleykum akuka'l ummehâd ve va'del benâd ve vesra'yı takip edin. Bir çizgi var burada. İnna Allah'a harram aleykum Aqoq alumhath, vwa'd albenat, vmanan wahat, vkerhe qil, sual. Allah katiyen size anne ve babaya karşı serkisik yapmayı haram etmiştir. Neden evvel bu? Vwa'd albenat sonra geliyor. Kız çocuklarını diri diri gömmek bir bebaldir, büyük bir vizirdir. Fakat Allah Celle Celaluhu haramları sıralarken anne ve babaya karşı baş kaldırmayı başa alıyor, Kız çocuklarını öldürmeyi sona koyuyor. İnna Allaha harra aleikum. Ukukul ummahaat ve wa'da al banat ve an anne baba için isterse başka yakınlar için olsun. Hep alır alınız da verin ha getirin der. Fakat bize ver deyince vermez, men eder. Hep gelsin der. Bir de bize ver deyince hep karşı koyar. İşte Allah bunu da haram etmiş. Alır vermez. İsterler onlara hiç vermez. Anne ve babaya isyan, milletin malını alıp yeme ve bir şey, maun dediğimiz şey istedikleri zaman vermeme çizgisinde zikrediliyor. Yani... Annesine babasına serkeşlik yapanlar, huzur tesellisiyle tesellisi avunanlar, mahşerde haş olurken kız çocuklarını diri diri gömmüş insanlarla haş olacaklar. Milletin malını alıp geyp vermeyenler haş olacaklar. Sağa sola oturup kıybet etme, buhtan etme, kolokal yapma, bunlar çok küçük kalıyor. Oysa ki bunlar da büyüktüne. Wakari hale kumkıyla, wakale. Güftü Allah onu sevmez. Çirkin. وَكَسْتَتَ sual, Çok dilenme, isteme veya hiç durmadan olmayacak meseleler üzerine lazım olmayan meseleleri sorup durma. Bunlar çok küçük kalıyor. Oysa ki Kur'an diyor وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ Yasak ettiği bir şey, fakat bu gerçek haram olan, kati haram olan meseleler yanında Ahmet bin Hanbel, başka bir çizgide, meseleleri başka şekilde arz ediyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor. أَلَا bi بِأَكْبَرِ الْسَبَائِرِ Bir rivayette, selaten. Size, üç olan büyük günahı haber vereyim mi? Üç tane büyük günah var. Eid gibi, kanser gibi, onulmaz başka bir rahatsızlık gibi. Bunlara tutulan iflah olmaz. El işra Kubilah Allah'a eş ortak koşma. Bu yanlış anlayış üzerinde ölür giderseniz iflah olmazsınız. İşiniz bitik sizin. ve uku kul anneye babaya karşı sertleşme davranmaz. Anneye babaya ihsan ve itaat Allah'a ibadetin yanında zikrediliyor. Tevem gibi. Fakat bakın. Anneye babaya baş da şirkin yanında zikrediliyor. Terazinin bir kefesinde şirk, diğer kefesinde anneye babaya karşı başkaldırma. Ben bir şey ilave etmiyorum. Saduk'un, maduk'un sözlerini arz ediyorum. Ve sonra ayaktaydı, oturuyorlardı. İhtimal meselenin ağırlığını vicdanında duyarak ayakta durmaya tahammülleri kalmadı, ayaklarının bağı çözüldü. Sahabi diyor ki oturuyordu ve üçüncüsü dudaklarından şöyle Ala ve kavlu zûr Ala ve şehadetü zur, Ala ve kavlu zûr Durmadan ala ve şehadetü zur. Yalan yere şahadet, Hakimi aldatmak Kanunu aldatmak insanları aldatmak Bunlardan bir tanesi Allah hakkı Biri anne baba hakkı Öbürü toplum hakkı Bunlar aynı çizgide müteala ediyorlar ve diyor ki, ızdırabını ruhumuzda duyunca, şöyle dedik, leytehu sakat. Keşke şükürt etseydi. Ne olurdu Allah Resulü şükürt etseydi. O kadar ızdırab içinde, meseleyi ruhunda yaşayarak Ala ve kavlü zûr <gülüyor> veya Ala ve şehadetü zûr. Hangi çizgi üzerinde omuz omuza anne ve babaya isyan? Sağ tarafında Allah'a eş ortak koşma. Sol tarafında milleti aldatmak, yalan yere şahadet etmek, kanun karşısında hakimi aldatmak, mahkemeyi aldatmak, kötü bir vatandaş olmak, sana bir vatandaş olmak, bet bir vatandaş olmak. Anneye, babaya isyanın sağında biri, solunda da biri var. Sizin yüksek takdir ve değerlendirmelerinize havale ediyorum. Hakim bir başka çizgide ayrı sıralarken bunları ayrı bir zaviyeden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyi naklediyor. "Selahun la yekellemhumullahu yawmal kıyame." Üç şey vardır ki Allah kıyamet gününde onlara söz hakkı vermez. Söz hakkı vermez. Şefaat dedirtmez size. Allah'ın bizi bağışa dedirtmez size. Ey Allah'ın Resulü imdada yetiştirdikler size. Söz hakkınızı kullandırmaz. Kur'an-ı Kerim'de de var. La yükellimuhumullah ve la yanzur <gülüyor> ileyhim yevmel kıyamet ve la yüzefkihim ve lehum azabun alim La yanzur ileyhim yevmel kıyamet Ev la yanzurullohu ileyhim yevmel kıyamet Birincisi, el-akli <gülüyor> validey En başta ağzını açar açmaz diyor ki annesine, babasına karşı bed muamele yapınlar. Ve müddünur hamir, idmanı hamir yapma demek, alkolik demek. Sonraya kalıyormuş, alkolik olma, anne babaya karşı serkeşlik yapmanın yanında ancak <gülüyor> ikinci dereceyi içiyor. Sonra elmenne <gülüyor> nu yaptığı iyilikleri kim iyilik yapmışsa başa kakan. İşi, gücü her yerde kendini anlatan, bencil, ceset insanı, takdir toplayan, kendini takdir hesabına peyleyip...